1655 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in istiğez ettiği şeyler, Hazreti Peygamber şöyle dua ediyordu, Ey Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınıyorum, kabir azabından sana sığınıyorum, ölüm ve yaşamın fitnesinden sana sığınıyorum, başka bir rivayette, borcun ağırlığından ve düşmanımın galip gelmesinden sana sığınıyorum, diye varit olmuştur.